Allah'ın sana verdiği şeylerde ahiret yurdunu ara dünyadan da nasibini unutma Allah'ın sana iyilik yaptığı gibi sen de iyilik yap ve yeryüzünde bozgunculuk isteme çünkü Allah bozguncuları sevmez.